Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Yeniden bir hayır üzere bizleri buluşturduğu için hem sizlere hem de bizi şu anda değişik yerlerde internet aracılığıyla şeytana %90, Rahman'a %10 ancak hizmet eden şu teknolojinin imkanından istifade ederek Bizi dinleyen inşallah o oranları gayretlerinizle biz daha makul bir seviyeye çıkaracağız. Böyle bir hayra da vesile oluyor. O hayrın bir neticesi olarak bizi dinleyen bütün kardeşlerime de selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleme muallim olarak gönderilmiş bir peygamberin mesleğini icra etmek için buradayız. Hep dedim ya hiçbir zaman... İçimizden şu korkuyu yitirmeyeceğiz. Evet gerçekten biz bu işin adamı değiliz. Ancak bu itirafı yapmamız, bu görevden kaçmamız anlamına da gelmez. Adamı değilsen arkadaş, adamı olacak adamlar yetiştir. Adamı olacak adamlar yetiştirecek, yetiştirene kadar sen bu işin adamı olmak zorundasın. Dolayısıyla bu konuda, Bazen mütevazilik adına, bazen farklı bir alçak gönüllülük adına görevden kaçma gibi bir lüksümüz, bir imkanımız, bir bahanemiz yok. Bu iş yapılması gereken bir şey midir? Bu konuda hepimiz enfikiriz. Bu ulvi bir vazife midir? Allah emri bil maruf nehi anil münker diyerek namaz gibi, oruç gibi, hac gibi bize bu mükellefeti yazmış mıdır? yazmıştır. O halde ne olursa olsun bizim bundan başka bir şey söylemeye hakkımız yok. Mesele bu bulunduğumuz konumun bulunduğumuz yerin hakkını ödeme meselesidir. Allah bu konuda da hepimize yardım etsin inşallah. Size pek tanınmayan bir sahabi efendimizin naklettiği bir hadiseyi aktararak sözü bir noktaya getireceğim inşallah. Ebu vakit elleysi radiyallahu En ensardan olan bir sahabi efendimizdir hadislerini rivayet ettiği hadisleri Bukhari başta olmak üzere birçok hadis kitabımız nakleder bize 24 tane hadis rivayet etmiştir Hicri 68'de vefat etmiştir bir umre yoluna giderken yolda vefat eder ve orada da defnedilir çok farklı bir sahabi efendimizdir dediğim gibi hayatı çok bilinmez İhtilaflıdır Bedir'e katılıp katılmadığı çünkü ismi ihtilaflıdır İsmi Af ibn Haris midir Haris ibn Malik midir konusunda bizim kitaplarımıza bir ihtilaf var İsmi bir tarafa bu bilgiler bir tarafa bize naklettiği çok önemli bir hadis var diyor ki Ebu Vakit biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir halka kurmuştuk Mescid-i Nebevi'nin ortasında Efendimiz bize bir şeyler anlatıyor biz de dinliyorduk Neyiz bize resmediyor sizin suffa meclislerinizi zaten onun bir kopyası kötü bir kopyası ben de kabul ediyorum ama kopyası inşallah onu yapmak için böyle bir gayret içerisindeyiz. Asap oturmuş efendimizin etrafında efendimizin sözlerini dinliyorlar Siz de suffa meclislerinde bunu yapıyorsunuz değil mi? Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sözlerini 14 asır sonra siz söylüyorsunuz ama söz onun, onun için o söylüyor. O sunun, onun söylediği sözleri dinliyoruz. Ebu Vakit diyor ki biz bu haldeyken 3 tane şahıs, onlar da üçü de sahabi efendilerimiz o günkü dünyadan bahsediyoruz. 3 şahıs Mescid-i Nebevi'nin kapısında gözüktü. O 3 şahıstan bir tanesi... Bize şöyle biraz baktı, çıkıp gitti. İki şahıs da bize doğru yürüdü, halkaya doğru geldi. O iki şahıstan bir tanesi şöyle bir baktı bizim halkamıza, halkamızda bir boş yer buldu, geldi oturdu. İkincisi baktı halkada boş yer yok, istifade etme adına halkanın arka tarafına geldi oturdu. Tablo zihninizde canlandı mı? Da canlandı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylediğini söyledi. Artık o gün orada neyse o günkü Suffa Meclisi'nin konusu o konu konuşuldu konu bitti. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sözü o üç şahsın üzerine getirdi. Dedi ki biraz önce mescidin kapısında beliren üç şahsı gördünüz mü? gördük ya Resulallah onlardan iki tanesi zaten işlerinde o üç şahsın ben size halini anlatayım onlardan bir tanesi sizi gördü ne yaptığınızı bildi buna rağmen dönüp gitti Allah'ın himayesine dahil olmadı ve o sofradan yüz çevirdi Allah da onu himayesine almadı ve ondan yüz çevirdi size Bukhari'den bir hadis naklediyorum dikkat edin onlardan bir tanesi geldi baktı ki halkanın içerisinde bir boş yer var oraya Allah'ın himayesine sığınarak oturdu Allah da onu himayesine aldı o şahıs orada Allah da onu himayesine aldı ve onu nasiptar kıldı o şahıslardan bir tanesi üçüncü şahıs geldi baktı halkanızda yer yok Meclisten de mahrum olmamak için o meclisi duyabilecek bir yere geldi oturdu ve sizin sözlerinizi bizim sözlerimizi dinledi. Haya ve edebinden dolayı da sizi rahatsız etmedi yani aranıza girmek için sizi zorlamadı. Bir yerde oturdu sesi alabilecek bir yerde ve dinledi. Bu haya ve edebinden dolayı Allah onu nasiptar kıldı ve onu da himayesinin altına aldı. Aldınız mı alacağınızı buradan çok önemli bir şey söyledi aslında Efendimiz bize bize öyle bir güzel müjde ve belki de bu gece uykumuzu kaçıracak öyle bir uyarıda bulundu ki bilmiyorum alan aldım mı ki muhakkak almışsınızdır. Müjde şu Allah'ın himayesine sığınarak biz o meclisleri oluşturuyoruz ya inşallah biz de Allah'ın himayesindeyiz. İnşallah o halkalar o meclisler devam ettiği sürece biz ondan nasiptar olduğumuz sürece inşallah biz de zimmetillahın gölgesinde yani Allah'ın zimmetinin gölgesinde o güzel güvencenin altında biz de halimizi devam ettireceğiz. Bu meselenin müjde ayağı ya uyarı ayağı uyarı ayağı için kim söyleyecek buradan çok önemli bir uyarı var aslında bize. Ne söyledi aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize? Burada uyarı adına bize söylenen şeyi kimin dikkatini çekti? Yunus söyle bakayım. Mikrofonu ver de duysun arkadaşlarımız. Bir şekilde ilim meclislerinde yer almanın önemi vurgulanırken diğer taraftan ilimsiz geçen bir hayatın sonucunda kişinin Allah'ın himayesinden. Bize direkt uyarı bize biz üzerimize alacağız bunu. E, hayatımızın ilimden uzak geçmesi neticesinde de e, akıbetimizin hayır olmayacağına yönelik. Biz ilimdeyiz Allah'ın izniyle. Yani şu meclisler, şu gayret ilme bir adım attığımızın göstergesi. Ancak orada direkt bizim için bir şey var aslında. Ben onu sizden duymak istiyorum. O söylediğin tamam ona hiçbir itirazımız yok. Bize söylenmiş bir şey var orada. Ferdi. Heh? yüz çevirip giden insanlara kim üzülecek bundan mahrum olanlara kim el uzatacak binler milyonlar şimdi böyle bir mecliste mahrum binler milyonlar Kur'an'ın sesinden mahrum binler milyonlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin sesini ve sedasını duymuyor Yüz çevirip gidene şunu mu diyeceğiz gitsinler cennet bize kalsın rahat edelim cennette yoksa yüz çevirip gidenlerin arkasından yanacağız. Ah kardeşlerim keşke bilseniz şu mutluluğu şu güzelliği şu saadeti bilseniz keşke biz size duyurabilsek keşke bu işin güzelliğini size duyurabilsek de siz de bunların içerisinde yer alsanız. Televizyonun karşısında internetin karşısında falanın karşısında filanın karşısında geçen o ömür saatlerinizden hiç değilse haftada bir iki saat Allah adına Resulullah namına kurulmuş meclislerde yer alsanız demeyi kim söyleyecek? Siz söyleyeceksiniz biz söyleyeceğiz aslında orada o himayeden mahrum olanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği o uyarının altından bize de böyle bir uyarı var biz elde ettiklerimize şükrederiz ama hiçbir zaman bunu bir ayrıcalık vesilesi kılmayız bizim elde ettiklerimizden mahrum olanlar için de yanarız çünkü imani sorumluluğumuz bize bunu gerektirir bizim elde ettiklerimizden mahrum olanlara da o mutluluğu tattırma adına gayret içerisinde oluruz. Bundan dolayı aynen sahabenin hırsı tebliğ ve davet adına kuşandıkları o hırs inşallah bizlerin de hırsı olacak. Ve bu manada gayretlerimiz daha da artacak daha da fazlalaşacak birse on olacak onsa yüz olacak yüzse bin olacak halka halka halka halka bundan mahrum olanlara duyurulacak. Allah sizi de bizi de bu konuda inşallah istihdam etsin istihdam ettiğinin ölçüsüdür bu istihdam ettiğinin bir örneğidir hakkını vermeyi içini doldurmayı bize biraz daha nasip etsin inşallah şimdi aziz muallim kardeşlerim sizler her biriniz bir meclisin muallimi olarak burada olduğunuz için ben talebelerinizle olması gereken ilişkiye dair Birkaç hususa bugün dikkatlerinizi çekeceğim. Geçmiş iki derste de zaten buna benzer şeyler yaptık. Şimdi geçmiş derslerde yapmadığımız değinmediğimiz birkaç hususa değineceğiz inşallah. Üç hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de bir muallimim sizden farkım yok. Aynı şeyleri kendi nefsime de söyleyerek üç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir? Bir... Talebelerimizin seviyelerine göre konuşmamız gerekir. İki, talebelerimizin kabiliyetlerini tespit edip, onları doğru yerde istihdam etmemiz gerekir. Üç, talebelerimizle aramızda olması gereken mesafeyi korumamız gerekir. Tekrar edeyim üçünü de. Birincisi, talebelerimizin, Seviyelerini gözetlemeli. Ve seviyelerine göre konuşmamız gerekir. İkincisi. Onların kabiliyetlerini keşfetmeli. Ve kabiliyetlerini doğru yerde istihdam etmemiz gerekir. Üçüncüsü. Talebelerimizle aramızda var olan mesafeyi korumamız gerekir. Ne demek bunlar? Aslında belli ama biraz açalım. Birincisi. Birincisi. Seviye meselesi çok önemli bir şey bu. Ve gerçekten bugün çok zorlandığımız bir nokta bu. Talebelerimiz bazen aynı ölçüde oluşmuyor. Şimdi ben Ehli Mektebi derslerinde yani cumartesi akşamlarında geliyorum oturuyorum şuraya bir. Keşke hep aynı sim simalar olsa işim kolay. Şöyle bir sıradan kolaçan ediyorum. Tanıdıklarım var tanımadıklarım var. Ben ne anlatacağım bu insanlara? Neyi acaba anlatsam tam anlamıyla onların derdine derman olabilirim. Bir de karşı taraftan bir sıkıntımız var şöyle adam o gün evde hanımla kavga etmiş gelmiş. Hocadan ne duymak istiyor hocanın konusu belli hoca işte salebe kıssasını anlatacak. Hoca bir buçuk saat salebe kıssasını anlatsa bile o hiçbir şey almayacak. Çünkü kafa başka şeyle meşgul o evde yaptığı kavga var. Kocadan ille de kocana kocaya kadının itaat etmesini duyacak ki ruhu rahat olsun. Onu duymayana kadar burada hiçbir şey almayacak. E her zaman da o olmaz. Ancak bu dar halkaların bir güzelliği var. Birbirinizi tanıdığınız için nedir seviye? Neyi gerektirir? Nasıl konuşmalı? Bu konuda çok dikkatli bir tavır takınmalıyız. Şu anda var olan bir hastalığa kapaçmamamız lazım. Bizim derdimiz arkadaş birileri bize alim desin, şu meselenin işte uzmanı desin, şu meselenin adamı desinler diye bir itamın peşinde değiliz ki zaten böyleysek yandık ki yandık. Anamız da ağlasın halimize biz de ağlayalım. Bizim derdimiz bu dini, bu aziz dini anlaymak ve Allah'ın bizden istediği şekilde yaşamak. Madem böyle aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi sade anlaşılır bir dille muhatapların seviyesine göre konuşmak. Karşımızdaki muhatap bizim bizim onunla aramızdaki o iletişimde seviye tespitinden sonra üst perdeden fazla konuşmamıza gerek yok. Mesela size dağıtılan o kitaplarda okuyorsunuz değil mi okuyarak insanlar anlatıyorsunuz. Özellikle ilk üç dersten sonra mevcut hadislerin şerh edildiği bölümlerde teknik ayrıntı oldukça azdır. Ama buna rağmen siz mesela okurken anlatırken konuşurken biliyorsunuz ki sizin talebelerinizin içerisinde algılama noktasında sıkıntı olan bazı talebeler var. Girme arkadaş oraya oraya girme oraya girip de adamı perişan etme. Sen orayı es geç orayı geç Kendin anla ama sen orayı takdim etme orası kalsın biraz daha seviye kazandıktan sonra ver. Eğer böyle yapmazsan adam gelir dinler gider gelir dinler gider ne kaldı aklında hiçbir şey. Zatın biri girmiş bir hoca efendiyi dinlemeye herhalde hoca da benim gibi konuşan biriymiş. Konuşmuş konuşmuş konuşmuş çıkmış dışarıya iki kişi konuşuyorlar aralarında ne anladın demişler. Demiş ki biri birine Vallahi hoca çok güzel şey anlattı. Tamam da ne anlattı bilmiyorum aklımda kalmadı ama çok güzel bir şey anlattı. Bu değil ki iş mesele aklında kalmasıdır. Çünkü aklında kalacağı hayatına girecek. Aklına koyamadığımız bir şeyi hayatına koyabilir miyiz? Onun için aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor Ayşe anamız diyor Enes bin Malik söylüyor diyor ki Tane tane konuşurdu. Bazen çok önemli şeyleri. Üç kez tekrar ederdi. Sebep. Sebep o muhatapların zihnine. iyice onu çakmak. O oraya çakılacak ki. Hayata intikal etsin. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Ve bazen bakıyorum Muallim sahabiler. Muaz İbni Cebel gibi. Ubade İbni Samit gibi. Bunlar Suffa'nın muallimleri. Yani bugünkü. Sizin asr-ı saadetteki kökleriniz onlar biraz seviyeyi arttırdıkları anda efendimiz anında müdahale ediyor. Muaz diyor mesela bir hadis bu ne yapıyorsun? İnsanların Allah'ı inkar etmesine mi vesile olacaksın? Ne yapmış Muaz bin Cebel? Sadece namazda uzun tutmuş biraz. Namazı uzun kıldırmış arkasında işin yenileri olan bir cemaat var. ...seviyeyi biraz in, açtığı anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyarmış. Aynı uyarı Ubade İbni Samit'te başka bir şekilde. Aynı uyarı Übey ibn Kap'ta başka bir şekilde. Mesele ney? Seviye göre konuşmak. Onun için çok iyi gözleyeceksiniz talebelerinizi. Mesela talebelerinizden bir tanesinin belli meselelerde takıntıları var olabilir... Biz hepimiz aynı tezgahtan geçmiş insanlar olsaydık bu derslere ihtiyacımız yoktu. Zaten derdimiz ne? Duygu, düşünce, eylem noktasında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği şekilde bir hayat tarzı yakalamak. Bu derslerin amacı o. Amele yöneliktir. Amel adına bize bir kazanım sağlaması açısından bu işleri yapıyoruz. Baktınız ki sıkıntısı var. O sıkıntıyı daha da arttıracak taassubu daha fazla derinleştirecek düşmanlığı daha fazla farklı noktalara çekecek şeylere girmeyeceksiniz seviyeyi gözeteceksiniz bir kere yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş olgunluk sürecine girdiği şeylerle o insanları belli bir seviye getireceksiniz dolayısıyla bu konuda çok önemli bir sünnettir bu Seviyeye göre konuşma işi bu sünneti muallimler olarak hayatımızın her alanında uygulamalıyız da ama özellikle bu meclislerde kesinlikle uygulamak zorundayız. Yoksa Allah korusun kaş yapalım derken göz çıkarabiliriz. Mesele bu birinci mesele belki biraz daha fazla irdelenmeli ama biraz sorulara zaman açmak için zamanı biraz iyi kullanmamız lazım onun için bu kadarla iktifa edeyim ikincisi kabiliyetlerini tespit edip onları doğru alanlarda istihdam etmek bu da muallim olarak bizim vazifemiz Allah her insana bir kabiliyet verdi kabiliyetsiz insan yok yani bir insan benim kabiliyetim yok diyorsa o kendi kabiliyetinin farkında değildir. Muallim olmak imam olmak zaten onun farkında olmayan insanlara da bu manada yardımcı olmaktır. Siz muallimseniz eğer etrafınızda o meclisinizde bulunan insanları şöyle bir kolaçan etmeniz lazım. Baktınız ki adamda çok farklı bir kabiliyet var. Hidabeti güzel, şiir kabiliyeti var, sanatta iyi. Farklı bir biçimde algısı var meseleleri çok farklı güzel analiz ediyor sizin aklınıza gelmeyen şeyler onun aklına geliyor kabiliyet itibariyle bizden daha iyi alanlarda farklı adımları var bir muallim olarak yapacağımız en önemli şey o zatın o kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamak bana ne diyemezsiniz Allah onu soracak sizden sizi size emanet etti onları çünkü Halkanızda meclisinizde kaç kişi var on kişi var. Tespit edeceksiniz arkadaş. Kimin ne alanda neyi var tespit edilecek. Ve o tespitin arkasından da kanalize edeceksiniz. Ne alanda kendisini geliştirirse daha iyi bir noktaya gelir nokta meselesinde bu meselede elinizden geleni yapacaksınız. Birkaç örnek vereyim size mesele daha zihnimizde otursun diye. Bakın Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın 23 yıl bila fasıla yanından ayrılmayan insanlar var. Hazreti Ömer daha sonra gelecek 6 yıl ama Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Aşere-i Mübeşşere'nin diğer sakinleri ve adını bildiğiniz onlarca sahabe. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman ilk 6 aydan sonra seriyeler başladı biliyorsunuz. Seriyeler Efendimizin kendisinin iştirak etmediği askeri birlikler. Gazveler de bizzat kendisinin komuta ettiği askeri birlikler. 28 tane gazve 55 tane seriye. 28 tane gazveye bizzat Efendimiz komuta etti. 55 tane seriye ise birilerini komuta ettirdi. Bakın o 55 tane isme 55 tane seriyenin komutanlarına bir tane Hazreti Ömer ismini göremezsiniz yoktur bir tane Hazreti Ebu Bekir de yoktur Hazreti Ebu Bekir iki seriyede adı geçer ama o iki seriyede askeri seriye değil aslında istihbari sevdiyedir gidecek bir yerlerden haber getirecek o kadar peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanında ve bu kadar tanıdığı bu kadar sevdiği bu kadar güvendiği bu insanlara niçin bu görevleri vermediği Efendimiz çok iyi biliyor ne Hazreti Ebu Bekir ne Hazreti Ömer ne Hazreti Osman o işin adamları değil. Hazreti Ömer bir askeri seferin komutanı olsa onun celal sıfatını biliyorsunuz. Ne olur orası düşünün ne yapıyor Efendimiz onu birinin komutasında asker kılıyor. Ama o işte istihdam alanında başka isimleri görüyoruz biz kabiliyetleri o alanda olan ilk 20 sefere ve gazveye bakın çok önemli bir bilgi vereceğim size burada bilmeyenler için bu önemli bir ölçü olacak ilk seferde komutan Hazret şey, Hamza'dır Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası biliyorsunuz Hazret Hamza bu konuda zaten bambaşka bir kamettir ikinci seriyenin komutanı Efendimizin amcasının oğlu Ubeyde İbni Haris'tir. Üçüncü seryenin komutanı Efendimizin dayısı sayılan muhacirlerden olan Sad bin Ebi Vakkas'tır. Uzatın listeyi böyle. İlk 22 sefer için tablo bu. Efendimizin ya çok yakınlarında birisi ya da özel olarak akrabalarından bir tanesi. Buradan önemli bir mesaj var aslında bize. İşin İkinci sürecinde yani 23'ten sonraki gazvelerde Aleyhisselatü vesselam Efendimiz başka şahısları kullanmıştır. Ancak işin bidayetinde yakınlarından ve özellikle akrabalarından o isimleri kullanmasının şöyle bir mesajı var. Daha işin başında hiçbir şey yok. Feda edilmesi gereken meseleler var. Efendimiz ailesinin feda etmesini istiyor. Sahabe niçin efendimize güveniyor buradan da alın mesajı önce kendisi yapıyor yaptırtıyor yanındaki akrabalara yaptırtıyor sözünü dinleyen ve yanında olan akrabaları işin bedelini ödeme noktasında en üst düzeyde duruyor sonra efendimiz diğerlerinden istiyor süreç böyle devam ederken biz mesela o seriyelerde en fazla gördüğümüz isimlerden biri olarak Zeyd bin Harise'yi görüyoruz. 8 tane askeri birliğe komuta ediyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın oğlu mu? Köle mi? Böyle ama buna rağmen efendimiz ne yaptı? Tespit et, etti. O alanda bir şey var. Kabiliyeti var ve onu en sonuna kadar kullandı. Bir sefer sırasında Ebu Mahsure isimli birisiyle karşılaştı. Müslüman da değil bu. Baktık ki efendimiz gençleri toplamış etrafına Ebu Mahsure Ezanla alay ediyorlar ezan okunmuş onlar okunan ezanı tekrar ederek alay ediyorlar bunlar Müslüman değil ama Ebu Mahzura o Müslüman olmayan gençlerin tabir caiz ise çete lideri aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların yanına gidiyor o Ebu Mahzura'yı çete lideri olan sahabi Efendimiz'i ki sahabi olacak önüne çağırıyor ne yapıyordunuz diyor korkuyor Efendimiz'e bir şey demeye ezan okuyordunuz değil mi? Hadi bir oku da dinleyeyim diyor. Ezanı ona okutturuyor. Ve orada hoşlandığını, taltif ettiğini beyan ediyor. Ebu Mahzure bu taltifi görünce iman ediyor. Ve peygamber mescidinin de müezzini oluyor. Bakın alay etmek için attığı adımdan, ve Selam Efendimiz öyle bir insan çıkardı ki peygamber mescidinin 3 tane müezzinini sayıyoruz. Biz şimdi bilal Habeşi, Abdullah İbn Ümmü Mektum ve Ebu Mahsura. Başkaları da var ama özellikle bu 3 ismi sayıyoruz. Nasıl birini aldı ve nereye vardırdı? Şimdi bizim elimizin altında da bu manada olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, bacılarımızı kimse bu manada tespit etmeliyiz. Ve onların da bu gelişimleri adına biz bir adım atmalıyız. Hatta bazen muallim olarak bakacaksınız sekiz kişilik bir halkanız var. Halkanızda bir tane delikanlı var ki Allah ona öyle bir hitabet vermiş ki sizden daha iyi. Diyeceksiniz ki o gün hadi kardeşim bugün ders senin. Sen söyle biz dinleyelim. Mesela hayrı ulaştırmak değil mi? o da orada o hayra vesile olduğu anda yarın öbür gün daha farklı bir şey söyleyecek daha farklı bir adım atacak belki siz bir sene sonra ona bir halka teslim edeceksiniz inşallah ya da baktığınız başka bir kabiliyeti var neyse onu tespit edeceksiniz ve bir güzel noktaya kanalize edeceksiniz böyle bir mükellefiyetimizin olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız gelelim üçüncü noktaya Mesafe meselesi yani talebelerinizle aranızdaki mesafeleri koru korumanız gerekir. Mesafe meselesi mühim bir mesele. Eğer mesafe aramızda tam anlamıyla korunmazsa bir cinayete sevbiyet verebilir. Herkes yerini bilmeli. Arkadaş muallim sensen Allah seni o cemaatin bir adım önüne geçirdi. Sen bir adım öndesin. Sen o bir adım önde olmanın sorumluluğunu yerine getirip ona göre davranacaksın. İnsanlarla da aranı o manada koruyacaksın. Öyle laubali davranmayacaksın. Öyle ahbap çavuş ilişkilerine girmeyeceksin. Bu demek değil ki işte kendinizi çok farklı görün. insanlarla şakalaşmayın. Aranızdaki mesafeleri dağ gibi uzatın. Hayır öyle değil. Bu bir insani durumdur. İletişimin de bir kuralıdır eğer insanlar muallim olarak sizi kendilerinizden bir adım önde görmüyorlarsa sizi dinlemezler dinler gibi yaparlar o bir adım önde olmayı korumak durumundasınız bu İslami ve insani bir sorumluluğumuz bizim herkesin yerini bilmesini sağlamanız lazım muallim olarak bunu sağlamanız lazım. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında bunu görüyoruz. Herkesin bir yeri vardı. 23 yıllık süreç içerisinde efendimiz Aleyhissalatü vesselam bu mesafe meselesini ilk günden son güne kadar korudu. Hazreti Ebubekir'in yeri efendimizde hep başkaydı değil mi? Niceleri geldi gitti mesela ama efendimiz için Hazreti Ebubekir'in yeri bambaşka bir noktadaydı. Hazreti Ömer'in yeri başkaydı Hazreti Osman'ın yeri başkaydı bu manada mesafeler korundu bazılarında mesafe oranı azdı bazılarında çoktu herkes o anda verdiği oranıyla imanının çapıyla imanının ağırlığıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin yanında değer gördüler dolayısıyla bu manada mesafeyi bizim de korumamız lazım bunu fark etmemiş Amr İbni As. Radıyallahu anh büyük bir sahabidir. Onun dehasına hayran olmamak mümkün değil. Sekizinci sene Müslüman oluyor. Geliyor. Efendimiz onu çok iyi tanıyor. Askeri bir dehadır. Arabın dört tane dahisi sayılır. Dehası onlardan bir tanesidir Amr Ibn As. Müslüman olduğunun arkasından bir buçuk ay geçmeden Zatuz Selasil Kazves'in şey seryesine komutan olarak atanır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ubeyde İbni Cerrah ve adını bildiğiniz Ebu Ubeyde İbni Cerrah ve diğer büyük sahabileri de onun altına asker olarak verir. Amr İbn As radıyallahu anh'ın artık nasıl bir hale geldiğini tahayyül edebiliyor musunuz? Ben diyor nasıl birisiyim nasıl bir değerim var ki Resulullah'ın katında tuttu beni hem komutan verdi olarak atadı. Hem de bu kadar büyük sahabiyi benim emrimin altına asker olarak verdi. Sefer biter hemen Amr İbn As'ın Efendimizin huzurunda soru şu. Ya Resulallah dünyada en çok kimi seviyorsun? Zannediyor ki duyacağı söz seni seneye Yağmur olacak. Ne diyor Efendimiz? Efendimiz anlıyor tabii. Ayşe'yi diyor. Onu demiyorum ya Resulallah erkeklerden erkeklerden Ayşe'nin babasını diyor. Sonra Ömer sonra artık kim dediğini söylemiyor büyük ihtimalle Hazreti Ali mi Hazreti Osman mı söyledi iki kişiyi bize rivayet ediyor hadiste. Üçüncü isim yoktur. Şimdi burada Amr İbni As'ın o tavrı ve aleyhissalatü vesselam efendimizin verdiği cevap aslında bu mesafe meselesini anlamamız açısından önemli. Evet efendimiz onun kabiliyetini keşfetti kabiliyetine göre de bir nokta tayin etti ona. Ama bu denemek değildir ki bütün mesafeler kaldırıldı ve dün farklı bir yerde olanın değeri düştü de o farklı bir yerde olanın yerine geldi. Böyle değil. Aynısını bugün biz de yapmalıyız. Mesafe korunmalı, talebelerimizin hepsinin yeri bizim nazarımızda olmalı ağırlığı nispetlerinde. Ve onu hiçbir zaman yerinden etmeden bunun üzerinde bir iletişim kurmalıyız. Eğer biz bunu yaparsak o mesafenin oranını ayarlama meselesi dikkatli ve önemli bir meseledir. Bu asla insanlara ağır gözükmek, insanlardan ayrı dur durmak falan değil. O bize biçilen rolün, bize yüklenen misyonun bir gereği. Orayı koruma adına bunu yapmalı. Bunu yaptığımız zaman kendimize iyilik etmiş olacağız. O ayrı en önemli iyiliği de talebelere etmiş olacağız. Çünkü o mesafenin korunması... Sözün değerini arttıracağı için sözün değeri ve tesiri arttığı zaman da istifade ortaya çıkacağı için önemli bir şeydir. Dolayısıyla bugün özellikle size söylediğim bu üç şeyi biraz daha siz üzerinde tefekkür ederek yoğunlaşarak inşallah derinleştirin. Ve meclislerinizde de hayatlarınızda da uygulayarak daha da bereketli bir hale gelmesine vesile olun inşallah. Ben bu kadar bir mukaddime yapayım, sorulara zaman kalsın inşallah. E, hocam <gülüyor> sizleriniz geçen hafta olduğu gibi ben de ilk soruyu sormak istiyorum size. Buyurun. E, meclislerle tartışılan bir hadis daha var hocam. E, bu hadis aynı zamanda bizim şey hocam çok sevdiği hadislerden bir tanesi. Hı. E, i̇nsanların insanlara secde etmesini emretseydim e, kadınların eşlerine secde etmenini emrederdim hadisi. Kadınlar mı itiraz ediyor erkekler mi? Çam, kadınların itirazı var, kağıtta da var. Ben onu görebilirim tamam. size birazdan. Sorumun doğru anlaşılması için bir hadisle de takviye yapmak istiyorum. Ee, kadınların işte, kaburga kemiğinden yaratıldığı, herkese <gülüyor> kemiğinden yaratıldığı şeklindeki hadisi hepimiz biliyoruz. Maalesef şöyle bir durum söz konusu. Ben bunu bizzat kendi kulaklarımda da duydum. Ee, bazı kardeşlerimiz hadislerin sağlık ve sıratını araştırmadan ya olur mu öyle şey canım şeklinde ya da eee Peygamberim benim böyle bir şey söylemez şeklinde ifadelerle e, hadise bir yaklaşımları var. Hocam Allah Resulü e, Resul bize olsun. bazı mecazi yollarla e, hadiseleri anlamamız adına e, böyle e, ifadeler kullanmış mıdır? E, bu hadisleri biz nasıl anlamalıyız hocam? Eyvallah. Şimdi öncelikle şöyle bir şeyi modern Müslümanlar olarak bu modern kelimesini ben bu dönemlerde çok sıkı kullanmak zorunda kaldım. O vurguyu yapmamız lazım ki bazı şeyler anlaşılsın diye. Bizim modern Müslümanlar olarak zihnimizde şunu netleştirmemiz lazım. Gerçekten aleyhissalatü vesselam efendimizin dediği bir hadis üzerine benim getirdiklerime hevalarını ve heveslerini tam anlamıyla teslim kılmayan mümin olamaz hadisinin üzerinde biz hiç tefekkür ettik mi? Bakın ne diyor efendimiz? Benim getirdiğim zahiri şeriat değil, namaz, oruç, hac, şubu falan değil. Benim getirdiğim şeylere, benim söylediğim şeylere hevanın ve hevesin yani bunu kabul etmek çok kolay değil. Hevanın ve hevesini teslim etmedikçe iman etmiş olamaz. Bir kere bu sözü bizi böyle bir sarsmalı ve bu konuda da bizi başka bir noktaya da getirmeli. Bu işin bir boyutu. Bir başka boyutuna gelelim. Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. ve vesselam Efendimiz işçi haklarını ve işçinin değerini, işçinin işverenine ve eşyaya karşı muamelesini anlatma adına bir kıssa anlatıyor. Şöyle cemaat var huzurunda. O huzurda cemaatin içerisinde Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer yok. Diyor ki adamın biri, çok affedersiniz öküzü varmış o öküzüne yük yüklerken öküz ona demiş ki falan falan falan orada değiliz biz. Öküz konuştu der demez sahabeden bazıları şöyle yapmışlar yani öküz de konuşur mu gibi. ve vesselam Efendimiz o hastalığı ya da o tepkiyi fark edince diyor ki onlara ne oldu inanmadınız mı? Vallahi ben öküzün konuştuğuna inandım. Ebu Bekir ve Ömer burada yoklar ama onlar da olsalardı inanırlardı. Bir seviye gösteriyor bize. Belki siz bunu başka şekilde yorumlayabilirsiniz. Belki başkaları başka şekillere getirebilirler. Ama burada benim asıl üzerinde durmak istediğim şey şu. Bu sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylemişse, ve bu sözü anlamak ve algılamak bana zor geliyorsa hevamı ve hevesimi ben bastırmalı Resulullah'ın bu sözüne tabi olmak zorundayım. Bir Müslümanın ön kabulü böyledir. Hani diyorlar ya ya tarafsız olalım kardeşim tarafsız olmak olma diye bir şey yok bir Müslüman nasıl tarafsız olur. Onu müsteşrikler yapıyorlar biz müsteşrik miyiz ki tarafsız olalım. Biz Müslümanız tarafımız bellidir. Tarafımız imandır, tarafımız Kur'an'dır, tarafımız hadistir. Biz hiçbir zaman tarafsız olalım gibi bir sözü söyleyemeyiz. Onu başkaları söylesin. Bizim tarafımız net belli ortada. Biz taraf olarak konuşuyoruz. Ön kabullerimiz var bizim. O ön kabullerimize uygun olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla bu manada değerlendirmemiz lazım. Hadisi, sünneti, Kur'an'ı ya da başka bir şey. Bu bir bilgi olarak zihnimizde dursun. Gelelim meseleye şimdi insanın insana secde etmesini isteseydim emretseydim kadının kocasına secde etmesini isterdim hadisinde nasıl bir sıkıntı var? Efendimiz secde etmeyi emretseydi biz buna itiraz eder miydik o hadisin sıhhatinde sıkıntı olsaydı? Vallahi etmezdik taraflıyız ya efendimiz secde edin dedi biz de secde ederdik nasıl Allah İblise meleklere Adem'e secde edin dedi, secde ettiler. Bize de söylenseydi, kim olduğuna bakmadan secde ederdik. Kim olduğuna baksaydık iblis olurduk zaten. İblis aramızdaki farkımız o. Biz neyi ar arzulayacağız, neyi bakacağız böyle bir ihtiyar hakkımız yok. Neyse emir onun gereğini yaparız. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bu hadisiyle? Kocaya itaatin önemini söylüyor. Bu kadar basit. Eğer itaat sorumuza gidiyorsa o zaman bizim sadece o hadise değil onlarca itaati bize emreden ayetlere ve hadislere itiraz etmemiz lazım. Arkadaş biz itaatkar bir toplumuz bunu bize aksini söyleyen bir insan başka yerinden konuşuyordur. Ama biz kitaptan ve sünnetten konuşuyorsak Allah bize açıkça söylüyor ki sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah'a Resulüne sizden olan emir sahiplerine. Siz ulul emri sadece devlet başkanı olarak mı anlıyorsunuz? Yanlış. Ulul emr devlette halifedir başkandır. Evde babadır, kocadır. Cemaatte imamdır hocadır. İş yerinde patrondur, iş verendir. Budur. Her yerde bizim önümüzde bir adım önde olan biri olur. Bu işin selameti açısındandır. Çünkü bir yerde otorite yoksa o yerde anarşi vardır. Otoritenin olması işin selametinin bir göstergesidir. Bu demek değildir ki kadını tamamen ayak altına almak böyle anlaşılmaz bu. Bu meselenin aslında önemini bize söyler. Önemi budur. Biz itaatkar bir toplumuz itaat ederiz. Şimdi kadınlarımız ne yapacaklar? Koca itaat edecekler. Ama akıllı kadınlar şunu yaptırıyor. Son sözü koca'ya söylettiriyor. Koca da diyor ki hanım sen bilirsin. Yine hanımın dediği oluyor ama burada... Böyle demek ne bir diktatörlük ne bir despotizm istişaredir aslı olan elbette görüş alınacak ama en son sözü söyleyen biri evde olacak. Aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanı da budur. Bize söylenen aslında işin selameti açısından meselenin ehemmiyetini söyleme açısından budur. İşin bir de sebebi vurduğunu söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Hazreti Ömer geliyor Efendimizin yanına diyor ki ya Resulallah biz Mekke'deyken astığımız astık kestiğimiz kestikti. Geldik Medine'ye bu Medine'li kadınlar bizimkileri de yoldan çıkardılar. Hepsi bize kafa tutuyor hiçbiri bizi dinlemiyor şöyle itirazlar yapıyorlar. Efendimiz bu sözü onun üzerine söylüyor. Dikkat ettiniz mi meseleyi yani ortada bir çizgi dışı bir şey var. Efendimiz makul seviye çekiyor diyor ki eğer emreseydim insanın insana secdesini kadının kocasına secde etmesini emrederim. Nedir bu? İtaat meselesinin öneminin altına Resulullah'ın attığı bir imzadır. Mesele bu. E'ye kemiği hadisine gelelim siz onu sormadınız ama onu da söyleyeyim. Zayıf bir rivayettir bu. Zayıf rivayet demek ne demek onu da söyleyeyim. Zayıf demek mevzu demek değildir. Zayıf rivayet o isnat zincirinde ya senette ya metinde belli bir noktada arıza olan öyle isimlendirilir. Zayıf hadisler amel edilir mi? Elbette ki edilir. Mevzu hadisler devre dışı bırakılır. Mevzu hadis uydurma hadistir. Onun zaten hiçbir şeyi yoktur delili yoktur. Ama bir hadis zayıfsa bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nispeti olabilir anlamındadır. Ve dolayısıyla böyle bir hadisle de amel edilir. Orada zayıf hadis olarak görülmüş. Bu kadının değerini küçültme değil. Orada mecaz bir ifade var. Eğe kemiğinden yaratmak demek ille de ondan yaratıldığı anlamına gelmez. Kur'an bu noktada net no, son noktayı koyuyor. Bir nefisten yaratıldı. O yaratılış sürecini en ince detaylarına kadar anlatıyor. Peki bu eğe kemiği meselesi nedir? Kadının fıtratını Efendimiz söylüyor düzeltmeye kalkma onu öyle kabul et öyle kabul ederek iletişim kur düzeltirsen kırarsın onun içinde o kırılmayı da enceşeye nasıl ifade ediyordu enceşe kadın develerinin süren sahabenin adıydı ey enceşe dikkat et üstünde kristaller var onları kıracaksın kadınlara Efendimizin ifadesi bu Onlara kristal demesi, billur demesi o e'ye kemiğine de bir gönderme aslında. Onların dünyası, onların fıtratı, onların hali bu. Sen onu bilerek onlarla iletişim kur ki ne kırasın, ne dökesin, ne de herhangi bir sıkıntıya seviyet veresin. Hocam aynı zamanda ben o derse baktım. Yedi ders, kadın hakları dört sayfa, erkek hakları dört cümle. Evet. <gülüyor> Sözlü, ne güzel. Sözü sormak isteyen varsa mikrofonu verelim sonra yazılara geçelim. Olur mu hocam? Olabilir. Ee, soru soran var mı buradan veya buradan? Bir tanesini cevaplayayım. Peki ee, Efendimizin en çok sevdiği kişi olarak eşinin ismini vermesinin hikmeti en çok eşimizi sevdiğimiz mi gerekir diyor kardeşimiz. Soran soruyu sorunun sahibi belli zaten kim olduğu. Şimdi şimdi ee, buradaki şey şu aslında biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine açık beyanlarıyla Hatice anamızı hanımları içerisinde çok ayrı bir yere koymuştu. Hatice anamızın vefatından sonra onun biraz gerisine geldi Ayşe anamız ama Ayşe anamız o haneye giren 12 diğer annemizden hep bir adım öndeydi. Bunun sebebi de Ayşe annemize biçilen rolün gereğiydi. Hazreti Ayşe annemize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok farklı bir rol biçmişti. Elbette orada özellikle Efendimizin sadece Ayşe annemize değil mesela bu konuda Hazreti Sevde validemize, Safiye annemize, Ümmü Seleme'ye, Cüveyri annemize, Hafsa annemize, diğer bütün annelerimize sevgi adına çok farklı bir iletişim bağı kurdu. Mesela biz duysak ki bir adam çok sevdiğiniz bir hoca, Mesela işte Sabri hocam ben de çok seviyorum zaten onu. Allah uzun ömürler versin. Secde halinde ruhunu Rahman'a teslim ettiğini duysak o insana karşı sevgimiz biraz daha artar değil mi? Deriz ki bakın ne güzel yaşadı. Allah secdedeyken ruhunu aldı. Ama bakıyoruz aleyhissalatü vesselam efendimiz ruhunu bir secde halinde falan vermiyor. Nerede veriyor? Hatice anamızın başını göğsüne koyduğu bir anda Ayşe annemizin kimi çok seviyorsa ve ne hal efendimize sekinet veriyorsa o halde de Allah onun ruhunu almıştır aslında ve vesselam efendimizin dünyasında hanımlarının yerini böyle anlamakta fayda var başka bir bağ var başka bir iletişim kuruyor onlara ve gerçekten de onlara karşı sevgisi hep ayrı bir durumdadır Buradan erkeklere bir şey söyleyeyim. Ben kendi nefsime de söylüyorum aynı şeyi. Eğer ilk günkü tazelikte hanımlarımızı sevmezsek Allah katında bu manada da mesuliyetimiz var bunu unutmayın. İlk günkü tazelikte yani nişanlıyken hani telefon geldiği zaman aşkla şevkle açıyoruz bir yarım saat metyeler düzüyoruz. Evliliğin ilk günlerinde ilk aylarında birkaç ay öyle ondan sonra beşinci sene oluyor altıncı sene oluyor. Kapat deyip yüzüne kapatıyoruz ya da cevap vermiyoruz ya bakın buralara bir gönderme var aslında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam erkeklerin en naziyi en zerafetlisi en nezaketlisi olarak bu konuda bize bir sünnet bıraktı bu sünnet sonuna kadar bizler tarafından korunmak zorunda emin olun bu sünnet tabakların altını sıyırmaktan daha önemli bir sünnettir zaten öyle de bir sünnet yok onu bir söyleyeyim yani tabak geldi değil mi midenizi ifsat etmek için yarım ekmekle o tabağı süpürme gibi bir sünnetimiz yok bu yok ya nedir sünnet doydun Bırak onu o tabağı tencereye bırak dökme onu ama onu bitireceğim diye mideni ifsad etme. Efendimiz aleyhissalatü vesselam üçe ayırır üçte biri hava olur boşluk olurdu. Sünnet bu sen yemekte sünnet ihya etmek istiyor musun? Yapacağım bu üçte biri yemek üçte biri su üçte biri boşluk. Yok geldi tencere gibi bir tabak zaten maşallah tabaklarımız da tencere gibi. Sonuna kadar onu bitirmenin bir şeyi yok. Asıl sünneti ihya etmek mi istiyorsun? Senin iman ettiğin peygamberin 13 tane kadınla hayatını birleştirdi. O kadınlardan öyle şeyler gördü öyle şeyler çekti ki şöyle ben anlatsam saatleri alacak kadar. Bakın öyle bir hale soktular ki efendimizi hepsine kurban olalım ben de siz de hepsi anamız. Bir ay Resulullah küstü onlara. Bir ay yanlarına gitmedi bir çadır kurdu ve o çadırda kaldı Mescid-i Nebevi'nin içerisinde küstü gitmedi onlara. Ay 29 çekti 30 çekmedi o zaman 29'un sonunda gitti. Ayetler indi bu konuda biliyorsunuz açın okuyun ayetleri. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle olmasına rağmen bir gün olsun o hanımlardan bir tanesine ne el kaldırmıştır ne bir fiske vurmuştur. Ne bir kötü söz kullanmıştır ne babalarına ne ailelerine asla rencide edecek kötü bir söz söylememiştir. Senin benim iman ettiğim peygamberim böyle. İstiyor musun sünneti ihya etmek? Aha alan sana hadi göreyim. Evet buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam doğruluk hadisini işlediğimiz sırada doğruluğun istisnai bazı durumlarda yalan söyleyebileceğimize izin verileceğine dair hadisi de gördük. Evet. Orada harpte kişilerin arasını düzeltmedi ve karı koca arasını düzeltmedi yalan söyleyebileceği söylenmişti. Hocam buna arkadaşlarımızdan bir tanesi dördüncü bir eki yaptı. Namus koruma konusunu söyledi ve Hey, Hazreti İbrahim ile Sara e, annemiz arasında ve Nemrut arasında geçen bir meseleyi söyledi. Bunun doğruluğu hakkında arkadaşlarımız soru Evet, sordu. Çok güzel orada aslında Hazreti İbrahim'in söylediği yalan değil haşa. Arap dilinde tevriye diye bir sanat var ve bu tevriyeyi hem Kur'an kullanır hem sünnet kullanır. Tevriye nedir? Size bir soru soruldu. Siz cevap veriyorsunuz. Verdiğiniz cevap iki manaya geliyor. Sizin cevaptan kastınız başka anlayanın başka. Hazreti İbrahim'in üzerinden anlayalım. Firavun sordu bu senin neyin? Hazreti İbrahim ne dedi? Kardeşim dedi. Kastı neydi? Din kardeşimdi. Firavun'un anladığı neydi? Öz kardeşlikti. Hazreti İbrahim haşa yalan mı söyledi? Hayır doğruyu söyledi ama o farklı bir şey anladı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret yolunda. Başlarına yüz deve konmuş, yakalayan yüz deveyi alacak. Bir kabile çıktı karşılarına, sordu dedi siz kimlerdensiniz? Ne dedi Efendimiz? Nahnu min ma'in, biz sudanız, su kabilesindeniz. Ne anladı karşıdaki? Yemen'de bir su kabilesi var, ma kabilesi ondan anladı. Efendimizin kastı ne? Hepimiz bir damla sudanız. Haşa bir yalan yok, hakikat var ama tevriye var. Hazreti Ebu Bekir'e sordular efendimizi işaret ederek bu kim dediler yanındaki Resulullah dese hayatı tehlikeye girecek. Ya sadakat dese Hazreti Ebu Bekir yalan söylememesi lazım. Ne dedi? O dedi benim yol rehberim. Ne anladı karşıdaki çölleri bilen bir mürşit. Hazreti Ebu Bekir'in kastı Yolları bilen hayatının ve ahiretinin rehberi olan Efendimiz ve sellem. Dolayısıyla oradaki o tevriyeyi biz de kullanabiliriz. Böyle bir imkanımız var ve bu hiçbir zaman yalan kapsamında değerlendirilmez. Ama hadislerin o manada söyledikleri ve hadis şerhleri konusunda söylenenler de bizim için bir ruhsattır. Selamet açısından öyle bir adım atabiliriz. O da bir, bir bilgidir bizlerin için. Aleyküm selam ve rahmetullah insanın sırat köprüsü dünyadadır bu yol ve yolculukta iman yöneli sünnet ve gönül genişliğinden sonra bu yoldan ayrılmamak için devam edebilmenin gerekleri nedir? Gereklerini aleyhissalatü vesselam efendimiz bize söyleyerek gitti. En son bize Kur'an'ı ve sünneti emanet etti ve sarıldığınız müddetçe asla dalalete sapmayacağımız da söyledi. İki temel değer... Biri Kur'an biri sünnet biri satırlardaki Allah'ın vahyi biri hayattaki Allah'ın vahyi biri okunan Kur'an biri hayatın içerisinde yol gösteren Kur'an bu ikisi birbirinden asla kopmaz. Onun için biz bu iki değere sahip çıktığımız oranda Allah'ın izniyle doğru yolun doğru yolcuları oluruz ve eğer biz bu yolda bu hayatta doğru bir biçimde yürürsek İnşallah bizim varacağımız noktada darus selam olur bu işin açılımına ait zaten şeyleri de hadislerde derslerimizi okuyoruz aleyküm selam ve rahmetullah ilim başkalarını aktarmak için değil öncelikle yaşamak ve yaşatmak için öğrenilmelidir peygamberlerin özlerinin sözlerine uygunluğu okuduktan sonra Müslüman tembel olur ama yalancı olamaz. Bugün her bir davetçi durumundaki insanların sözleriyle davranışları insanların durumunu yalancı pozisyonuna düşürmüyor mu? Vallahi böyle bir sıkıntımız var. Allah bizleri ıslah etsin. Hepimiz temsiliyet adına zafiyet yaşıyoruz. Zaten o manada zafiyetlerimiz olmasaydı eğer inanın bu kadar sözün tesiri çok daha farklı olurdu. Ne yapıyordu o günkü dünyada insanlar bir hayat görüyordu. Gerçekten yaşadığını konuşan konuşu, konuştuğunu yaşayan hayatlarında her haliyle bir bütünlük olan insanlar Asr-ı saadetin insanları ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ama bugünün dünyasında halimiz ortada. Biz halimizi savunacak değiliz. Ama derdimiz ne? İşte derdimiz Kur'an'ın ve sünnetin. Bize gösterdiği çerçevede bu manada zafiyetlerimizi gidermek ve bu manada eksiklerimizi tamamlayarak biraz daha seviye adına bir seviye kazanmak. İnşallah ızdırapımız hep o ızdırap olarak olsun ve bu konuda daha farklı hizmetlere sebebiyet olsun inşallah. Evet Batman'dan Behiye Özmen ablamız göndermiş bu mesajı. Aleykümselam ve rahmetullah. Sufa meclislerine Kayapınar beldesinde 4 meclis kuruldu. Onlara derslere çalış, çalışıp derslere çalışıp Türkçe bilmeyen, okuma yazması olmayanlara öğrendiklerinizi anlatın. Batman'dan yine sufa derslerine çalışıp Kürtçe anlatacaklar olanlar gök bize şahitlik edecek inşallah. Yer bize şahitlik edecek, ellerimiz ve ayaklarımız bize şahitlik edecek. Bizler kıyamet günü ya Rabbi bu kulun benim haramdan kaçınmama şu iman hakikatini anlamaya aracı oldu diyen şahitler biriktireceğiz diyor inşallah. Mevla gayretlerini daha da arttırsın. İnşallah başta Kürtçe olmak üzere bütün dünya dillerinde insanlık kendilerini diriltecek olan seda ve ses olan, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sedasını ve sesini duysunlar inşallah. Allah birilerini bin etsin Batman'daki kardeşlerimizin daha da büyük hizmetlere vesile olsun inşallah. Cebrail vahiy meleği olduğuna göre neden getirdiklerine kussi hadis denir? Neden ayet denmez? Ayet olarak getirilenler ayrı, hadis olarak getirilenler ayrı. Bunlar ayrı ayrı değerlendirilir. Zaten Cebrail Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Kur'an ayeti getirirken hem getiriş şekli farklıdır hem de onun Efendimiz dünyasındaki yeri farklıdır. Ama Cebrail sadece vahiy getirmez. Efendimizle münasebeti çok kavidir başka şeyler de vardır. Bazen özel bilgiler de getirir. Mesela hepimizin bildiği bir noktadan vereyim örneği çok bili iyi biliyoruz ki Kur'an'da abdest ayeti Maide suresinin ilk ayetlerinde ve hicretin en erken 5. yılında nazil oldu. Hiç kimse bunun aksine bir şey söyleyemez. Hiç kimse abdestin başka bir ayette ve daha önce nazil olduğuna dair bir rivayet söyleyemez. Hicretin 5. yılı demek nübüvetin 18. yılı demek. Şimdi ben soruyorum size. Müslümanlar ilk günden itibaren namaz kıldılar bu da Kur'an'ı bir gerçek müzzemmil ve müddessir süresi çerçevesinden konuşursak ama daha başka bilgiler de var Kur'an üzerinden konuşalım İlk günlerden namaz kılmaya başladılar peki soruyorum size abdestsiz mi kıldılar Abdes ayeti hicret nübüvvetin 18. yılında geldi nereden abdesti öğrendiler ve nereden abdest aldılar nereden aldılar Cebrail'den aldılar Cebrail geldi rivayetlerin bize aktardı ikinci gün Efendimiz'i götürdü Ebu Dup vadisine topuğunu vurdu yerden bir su çıktı beni izledi Efendimiz'e Efendimiz izledi bir abdest aldı namazın abdestini öğretti iki rekatlık da namaz kıldı namazı da öğretti fiili. Bunlar çoktur örnekleri bunları söyledi söylemiyor mu Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail o kadar gitti geldi o kadar gitti geldi ve komşu haklarından bana bahsetti ki ben komşunun komşuya varisçi kılınacağını zannettim. Nereye koyacaksınız bu hadisi hangi ayette gitti geldi hangi ayette komşu hakları Efendimizin söylediği şiddette vaz edilir demek ki ilişki var. Ve o 23 yıl boyunca o ilişki vahiy ile beraber vahiy dışında da sürekli devam etti. Hem o vahyi getirdi hem de vahyin talimine ait de bilgileri getirdi. Dolayısıyla Cebrail bazen Rabbim diyor ki diye getirdiği o sözleri Efendimiz zihnine kalbine kaydettiği zaman Rabbim diyor ki diye naklettiği o hadislere biz kutsi hadis diyoruz. O hadislerde lafız Resulullah'ın mana Cenab-ı Hakk'ındır. Kur'an'la arasındaki fark da şudur. Vahi değildir o. Eğer ille de bir sınıfa dahil edilecekse vahi gayri Yani tilavet edilmeyen vahidir. Allah'tandır ancak kutsi hadiste aynen diğer hadisler gibi cerh ve tadile tabi tutulur çünkü Efendimiz naklettiği için Efendimizden de sahabi naklettiği için sahabiden de diğerleri naklettiği için cerh ve tadile tabi tutulur sıhhat dereceleri ona göre sınıflandırılır aradaki fark o. Kitaptaki ikinci derste geçen sol elle yeme hadisinin zayıf olduğu ve ve 23. derste geçen kadınların lanetlenmesiyle ilgili de olan Ebu Hureyre'den gelen hadisin zayıf olduğu ve kadının eşine secde etmesiyle ilgili hadisin zayıf olduğunu söylemektedir. Bu bir açıklık getirebilir misiniz? Zayıf hadisin hükmünü söyledim yani o konudaki şeyi tekrar etmeye gerek yok zayıftır zayıf olması amele konu olmaması anlamına gelmez dedik. Zayıf hadis sıhhat noktasında senetten ya da metinden kaynaklanan bir e, tenkitten ortaya çıkan bir durumdur. Suffa meclisi öğrencileri kendilerini siyer bünyesinde hissetmek için bir organizasyon düzenlemesini talep ediyorlar. Ve sizinle tanışmak istiyorlar. İnşallah o konuda da kardeşlerimiz bir çalışma e, yapsınlar zaten düşünüyorlar. İnşallah öyle bir birliktelik sağlanırsa beraberce bir araya gelmiş oluruz. Biraz hızlandıralım namaz için. Talebelere tüm derslerin metni Word dosyası olarak vermemize sakınca var mı? Hayır fayda görüyorsanız verebilirsiniz. O manada hiçbir sıkıntı yok. Adıyaman'dan Ali Tamer e, doktorumuza ben de selam ediyorum. Soruları o soruyormuş. İkinci sorusu dersleri 1, 2, 3, 4 hafta gibi çeşitli sürelerle kaçıranlara dersten istifade etmeleri adına neler yapmalı? Kesinlikle o dersler verilmeli. Yani bir şekilde... Ne yaparsınız haftada iki gün mü yaparsınız o eksik olanları telafi etmek için ya da bir zaman sınırı zaman sınırını biraz genişletir bir derste iki ders mi işlersiniz ben bütün hepinizden öyle bir talebim var İnşallah dönem sonuna kadar 32 dersi bitireceğiz o bitecek ki Üstüne yenilerini bina edelim. Eksik bırakmadan bitirmiş olalım inşallah. Derste sorulan bir soru vahiy sadece peygamberlere mi gelir? Kur'an anlamında vahiy sadece peygamberlere gelir. Ama vahiy Kur'an'da sadece Kur'an anlamında da kullanılmaz. Hatırlayın Rabbimiz arıya da vahy edildiğini söylüyor. Onlara vahiy başka. Peygamber dışında insanlara vahiy başka aleyhissalatü vesselam efendimiz rüyayı sadıkanın peygamberlikten sonra da ilahi bir ikram olarak insanlara bahşedilen vahye benzer haşa birebir aynı demez yani Allah'ın bir ikramı olarak verilmiş bir şey olduğunu söylüyor. Selamun aleyküm aleyküm selam Nusaybin'den Sedat Biçen benden de Nusaybin'e sevgilerimi hürmetlerimi dualarımı gönderiyorum. Hocam benim kitlem öğretmen arkadaşlar bahsettiğiniz mesafe koruma hususunda biraz sıkıntı çekiyorum sonuçta hepimiz öğretmeniz onları konuşma konusunda biraz rahat bırakarak aşmaya çalışıyorum. Yani ders esnasında araya giriyorlar fıkı soruları çok geliyor soruları sonraki haftaya ertelemek zorunda kalıyorum böyle bir kitleye mesafemi nasıl koruyabilirim? Allah razı olsun diyor Allah sizden de razı olsun tabi tanıdıklarla bu işi yürütmek biraz zor onun zorluğunu biraz şey yapacaksınız ama bu işin öneminden de bahsedeceksiniz namazda nasıl biz öne geçirdiğimiz insana tabi oluyoruz ona imamet adına bir değer yüklüyoruz ve arkasından cemaat oluyorsak bir ibadet şuuruyla bir araya geldiğimiz o meclislerde de aynı havayı ve aynı tadı korumamız gerekir. Bu işin ehemmiyetinden bahsetmek gerekir. O zaman zarfında bu işin belli şeylere kurban edilmemesi için korunmasında fayda var. Ancak tanıdıklarla dediğim gibi bu işi götürmek zordur. Kırmadan dökmeden biraz daha farklı seviyeler kazandırtarak inşallah bu konuda biraz gayret gösterin. İkinci bir husus evet biz muallimiz. O meclisin de bir adım öndeyiz ama unutmayın biz her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bize sorulan her soruya da ille de cevap vermek zorunda da değiliz. En güzel cevap bilmediğimiz meselede bilmiyorum demektir. Bilmiyorum deyin araştırın araştırabildiğiniz kadar ille de her şeyi de araştırmak zorunda değilsiniz. Sizin şu anda öncelikli amacınız bu hadisleri kavrayıp, Amelede taşıma adına gayret içerisinde olmanızdır. Bu manada hassasiyetiniz olsun ve meseleyi çok fazla sorularla boğarak da başka bir noktaya çekmeyin inşallah. Eğer Efendimiz salih salim e, kararlar vermiyorsa nasıl davranmamız gerekir? Hadis-i şerife muhalefet etmememiş olalım. Hayır asla buradaki ölçü şudur günahta itaat yoktur. Belki onu eksik bıraktık soran kardeşime teşekkür ediyorum. O manada olması gereken bu. Biz itaati şerri şerif çerçevesinde yaparız. Kocamız babamız imamımız hocamız kim olursa olsun. Eğer bize söylediği şey Allah'ın emirlerine Allah'ın çizgilerine hududullah'a aykırıysa orada itaat yoktur zaten. Bu dediğimiz itaat meşru ve helal dairede olan itaattir. Meşru ve helal daire içerisinde olması gerekir. Onun dışında herhangi bir şeye biz zaten şey yapamayız. Ee, İslam'da kölelik ve cariyelik hakkında bir kitap önerir misiniz? Ee, önerebilir miyim bilmiyorum ama biraz zor bir mesele. Yine de Ali Rıza Demircan Hoca'nın kitabını dikkatlice okumanızı size tavsiye ederim. O kitap biraz dikkatlice okunması gerekir. İslam'da cariyelik ve kölelik kitap öyle. Ama e, kitabın biraz bazı bölümlerini biraz dikkatli okumakta fayda var yani. Şimdi kardeşler ben size bir kitap tavsiye edeceğim bütün muallim arkadaşlara. Özellikle bu kitabı iki aylık bir süremiz var. Bir sonraki sufa meclislerinin muallimleriyle sizinle yapacağımız derse kadar. O derse kadarki süre içerisinde bu kitabın didik didik edilerek okunmasını istiyorum sizden. Ve bir dahaki dersimizi de bu kitabın müzakeresi şeklinde yapacağız. Aklımızda biraz hadis konusunda, sünnet konusunda, sünnetin tespiti konusunda, sünnetin teşhiyeti konusunda, hadis algısı konusunda sıkıntılar var. Yanlış telkinler biraz bizim hayatımıza girdiği için bu manada selim bir şekilde düşünemiyoruz. Allah kendisine uzun ömürler versin halen hayattadır. Ve biliyorsunuz Suriye'de de çok ciddi sıkıntılar var. O da o sıkıntıları çok ileri düzeyde yaşayan hocalarımızdan bir tanesidir. Muhammed Accaç el Hatip bu çağın yaşayan en önemli hadis alimlerinden bir tanesidir. Dımeşk Üniversitesi'nde hadis kürsüsünde de önemli bir ağırlığı vardı. Bu zatın yıllarca emek vererek yaptığı bir çalışma çok da güzel Türkçe'ye tercüme edilmiş. Dili de güzel ısrarla bu kitabı sizin didik didik okumanızı istiyorum. İnşallah okuyacaksınız, notlar alacaksınız, sorular çıkaracaksınız. Belki bazı yerlerde başka araştırmalara sevk edecek sizi. Araştırmalar yapacaksınız. En son iki ay sonra bir araya geldiğimiz zaman oturacağız ve bu kitabın müzakeresini Suffa Meclisleri derslerinde yapacağız inşallah. Böylelikle de hadis meselesinde biraz daha zihnimizde bazı şeyler inşallah net olarak oturacak. Allah öğrendiklerimizle öncelikle bizleri nasiplendirsin. Sonra bizimle beraber aynı meclisi paylaşan kardeşlerimizi nasiplendirsin. Mevla inşallah bu birlikteliği son güne kadar devam ettirsin. Nasıl meclislerde bizi bir araya getiriyorsa inşallah cennette de bir araya getirsin. Orada aracılardan değil bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o dirilten sedasını duymayı o bahtiyarlığı bizlere de eriştirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.